9 Aralık 2022 bir Cuma günü saat 13'te 95.0 açık radyoda önce sağlık programında tekrar birlikteyiz artık Aralık ayının e, 3-4 programına girdik bir da böylece bitecek ve e, yine önemli bir konu güncel bir konu e, ve bu konuyu e, bizimle e, tartışacak bize bu konuda bilgilerini aktaracak olan çok değerli bir konumuz var ve her zaman olduğu gibi açıcıdan rica ediyorum konumuzu Evet. Evet, e, Bülent Şık konuğumuz, e, halkın gıda mühendisi ve bir bilim aktivisti. Belki böyle de tanımlamak gerekiyor Bülent'i. E, çünkü e, tabii bilim insanı e, demek sadece... Okuyan ve yazan demek değil, aslında okuduğunu yazdığını tespit ettiğine, söyleme cesaretine de sahip olandır e, diye düşünüyorum. E, bazen şu son kısımda e, sorunlar olabiliyor ama bundan dolayı bilim insanı ve bir bilim aktivisti. E, yarın Dünya İnsan Hakları Günü, e, Dünya İnsan Hakları Günü öncesinde genelde farklı konular konuşulur. Ama biz bugün e, bir çocuk hakkını ele alacağız. Ee, güvenli ve yeterli e, gıdaya erişim hakkını çocukların gündeme alacağız. Ee, doğrusu hani bu başlığı kullanmak bile çoğu kişi için iç yakıcı. Ama evet e, aç yatan çocuklar var ülkemizde. E, gıda krizini konuşacağız. Bunun çocuklara etkisini konuşacağız. E, TÜİK'in Kasım 2022 e, gıda enflasyonu e, bildirisini %100'ü açtığı görülüyor. Bu da bir gıda krizine işaret ediyor. İşte sağlığın sosyal bileşenlerle ne kadar etkili ve ilişkili olduğunu da görüyoruz. Bir ekonomi verisinden bir sağlık programı yapıyoruz. Ee, ama bunu da yapmamıza gerek var gibi. Hoş geldin Bülent. Merhaba, hoş bulduk. Ee, i̇yi yayınlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, çok teşekkürler hocam. Geldiğiniz için, bize vakit ayırdığınız için. İstanbul hocam. Bizimle e, konuşmak her zaman çok keyifli, çok öğretici oluyor. Sağ olun. Benim için de öyle eksik olmayan. Sağ olun. Evet, bu e, çocuklar ve beslenme konusu Ayşegül'ün e, güzelce özetlediği ve ana başlıkları çizdiği konu. Ee, ne oluyor, ne bitiyor? Çünkü sizin bir takım önerileriniz var bu konuyla ilgili. Ee, biraz oradan başlayalım isterseniz. Ee, şimdi tabii çok e, somut bir şekilde yaşadığımız bir gıda krizi var. Hani kriz tabii e, her şeyin önüne gelir oldu işte iklim krizi, sağlık krizi, çevre krizi vesaire. Ama içinde olduğumuz hani durumu da e, bundan daha iyi anlatan bir başka sözcük bulmak hani zor. Ee, tabii şöyle öncelikle şuna hani değinmem gerekiyor. Yani bu kriz, e, krizden söz ettiğimizde sanki kriz öncesi dönem yani diyelim ki bir yıl önce e, gıda fiyatlarının hani daha düşük olduğu dönem sanki her şey normalmiş de şimdi birdenbire bu krize yuvarlanmışız gibi bir şey oluşuyor. Fikir oluşuyor. E, oysa hani önceki dönemin de aslında bir e, kriz hali olduğunu e, görünür olmadığını ya da bizim Uzun süredir var olan bir krizin artık sonuçlarını yaşadığımızı belki hani e, görmemiz gerekiyor. E, nedir o hani uzun süredir var olan kriz? Aslına bakarsanız nasıl ki COVID-19 pandemizi e, daha önce yayınlarda da konuşmuştuk. E, i̇şin içinde olan e, tıp camiası, halk sağlığı camiası, işte gıda güvenliği çalışanlar hem daha eleştirel bir perspektiften bakan insanlar için bir yani sürpriz olmadıysa en azından Dünya Sağlık Örgütü'nü de 2003'ten beri böyle bir... <gülüyor> büyük salgın olabileceğini söylüyordu. E, gıda krizi de öyle. Yani bu iklim değişikliği, çevresel ortamlardaki degradasyon, bozulma, sulak alanların kaybı, e, toprak organik yükünün dünya genelinde giderek azalıyor olması, savaş, çatışmalar vesaire. Yani bir sürü hani e, küresel ölçekte etkili meseleleri yan yana koyduğumuzda hani gıda güvencesi açısından bir krize doğru ya da derinleşen bir kriz haline doğru yuvarlak, yuvarlanmakta olduğumuz sıklıkla dile getiriliyordu. Şimdi tabii bizim yani ülkemiz odağında bakarsak son bir yıl içerisindeki gıda fiyatlarındaki bu anormal artış, evet yani arka planında konuşmak lazım. Hani nedir o anormal artış? İşte yani TÜİK'in rakamlarına baktığımızda yaklaşık iki katı gibi görünüyor ama yani bu açıkçası çok temsil edici bir gösterge değil bence. Yani doğruluk değeri tartışmalı. Çünkü yani beslenmede e, önemi arz eden çeşitli ürünlerin fiyatlarını e, biraz hani kurcaladığımda e, iki katıyla dört katı aralığında bir artış olduğunu söyleyebilirim genel olarak. Yani bütün gıda gruplarında e, geçerli. E, örneğin hani biz besleme açısından çok izleriz, e, dikkat ederiz. Ee, hayvansal ürünler işte özellikle et ve et ürünleriyle ile süt süt ürünleri arasında genelde 1'e 3 civarında bir makas olurdu. Yani işte et 3 liraysa peynir vesaire süt ürünleri işte 1 lira civarında olurdu. Ee, hani et tüketemezseniz işte onu yiyin, yumurta yiyin, peynir yiyin gibi hani bir takım öneriler yapmak mümkün olurdu. Şimdi o makas kapandı. Ee, genel olarak gıda fiyatlarında ciddi artış var ve haliyle e, bu artış e, hanelerin gıdaya ayırdıkları payda bir küçülmeye yol açacak. Bu son derece açık. Çünkü e, kolay vazgeçilen bir e, gider. Hani biz işte hayatın en temel hani ihtiyacı falan deriz ama e, insanlar işte işe gitmek için ulaşım giderlerinden kısıtlayamıyorlar kendilerini ya da işte kira gibi, elektrik, su gibi bir takım hani giderlerde azaltıma gitmek çok daha zor. En kolay vazge vazgeçtikleri şey gıdaya e, ayırdıkları payı küçültmek oluyor. Genel olarak toplumsal ahvalı hemen her ülkede böyle. E, ve e, daha niteliksiz bir hani, beslenmeye kayıyor. Peki bunun sonucu işte açlıktır, yetersiz beslenmedir ve bunla bağlı çeşitli sağlık sorunlarıdır. E, Selim Hocam, Ayşegül yani bunu da çok iyi bildiğinizi zaten hani hekim olarak e, biliyorum. Ama bu, bu mesele tabii hani o kesim içerisinde de yani yoksul, gıdaya erişim hakkı açısından problem içinde olan kesim içerisinde de yine en ağır bir şekilde çocuklara etkiliyor. Yani hani dezavantajlı ya da kırılgan diye adlandırılan işte yoksul olan kesimler ama onların içerisinde yine daha dezavantajlı daha kırılgan olan kesim yine çocuklar ve yaş küçüldükçe e, bu beslenme yetersizliğine bağlı sağlık sorunları çocukları daha kalıcı bir şekilde etkiliyor. Yani doğurduğu fiziksel, zihinsel sorunlar hayata damgasını vuruyor. Hani Bu konuda biz hep biliriz aslında hani toplumda çok sık duyduğumuz bir şeydir. İşte çocukların beslenmesi çok önemlidir. Büyüklerimiz der, anneler, babalar bunu sıklıkla dile getirilir. Ama gerçekten çocukluk çağındaki beslenmenin öneminin ne kadar yani ne kadar kritik olduğuna ilişkin özellikle hani Halk sağlığı, pediatri, beslenme literatüründe olağanüstü bir birikim var ve bu çok çok artık hani başka bir gözle bakmamızı gerektirecek kadar bence önemli ee, anne kanında olduğu dönem çocukların ve hayatın ilk iki yılı işte tıp literatüründe, beslenme literatüründe ilk bin gün insan hayatındaki ilk bin gün olarak niteleniyor. Bu dönemdeki sağlıklı, yeterli beslenme, dengeli beslenme, inanın hayat boyu sizin fiziksel, zihinsel kapasiteniz üzerinde belirleyici bir etki yapıyor. Dolayısıyla e, genel olarak e, o da önemli çocuklarına, yani hayatın ilk bin gününde anne karnı ilk iki yaş, onları korumaya, desteklemeye yönelik hem sağlık hem beslenme açısından e, kamusal programlara büyük ihtiyaç olduğu, Sağlık Bakanlığı, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı vesaire diğer bakanlıkların, yerel yönetimlerin bu konuya özel bir önem ...göstermesi gerektiği vurgulanıyor. Çok sayıda yayında, raporda vesairede tabi Tabii elbette diğer yaş grupları da önemsiz değil. Yine 2 yaştan 5 yaşa kadar ki dönem... E, ...sinir sisteminin işte vücudun en hızlı büyüdüğü dönem. Orada da beslenme çok kritik. Okul öncesi dönemde yani biz bu... ...hanıklı sıklıkla adlandırıyoruz. Okula başladıktan sonra da 6 yaştan sonra da... ...ergen yaşlara uzanan dönemin beslenme açısından... ...sağlıklı beslenme açısından kritik önemde olduğu... Artık sadece hani e, tıp, beslenme vesaire literatürde değil, sosyal bilimler alanında da bir tartışma konusu. E, bu konuda hani e, çeşitli kuramlar var ama en hani e, kayda değer, dikkat çekici e, teori, Heckman isimli bir e, iktisatçıdan geliyor. Heckman e, kendi ismiyle anılan bir e, grafiği var. Heckman e, grafiği Heckman kurvesi diye geçiyor. E, Heckman'ın gözlemleri şu ve genel hani yaptığı değerlendirme, ee, anne karnından başlayıp e, ergen yaşlara uzanan dönem ve bu dönemde çocukların sağlıklı beslenmesi, sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem, destek programının yarattığı kamusal fayda olağanüstü büyük diyor. Yani bu kişiler yetişkin yaşa geldiklerinde işte sağlık harcamalarında ciddi düşüşler, akademik başarıda tabi yükselme, e, genel olarak toplumun hani koruyucu sağlık hizmetlerine ayırdığı işte e, maliyetin azalması gibi çok hani e, kamusal yarar doğuracağına ilişkin bir tespiti var. Önemli bir e, tespit bu. Bir örnek vererek hani sözlerimi noktalayayım. E, Dünya Bankası'nın bir raporu var. Yani Dünya Bankası biliyorsunuz daha muhafazakar bir kurumdur sonuçta hani. Ama o raporda bile e, çocukluk erken çocukluk döneminde yapılacak her bir liralık harcamanın e, yetişkin yaşlarda 7 ile 17-18 lira aralığında bir geri dönüşü yol açacağını söylüyor toplumsal olarak. Şimdi ben elbette burada bütçeyi hani tartışmak istemiyorum. Ayşegül e, hak meselesi üzerinden tarif ettim ama bunu niye vurgulama gereği duyuyorum? Çünkü bizim ülkemizde bu meseleleri bir tercih, bir bütçe sorunu gibi çok tartışıldığı için aslında elbette bir haktır. Yani çocuklarının sağlıklı Beslenmesini sağlayamayan bir toplum, toplum mudur? Onu bile hani e, konuşmak gerekir. Ama evet bir hak meselesidir. Şüphesiz önceliğimiz hep odur. O hakkı yerine getirmek, bu konuda sorumluluk kurumların üzerine düşeni yapmasıdır. Ama öte taraftan bu bir toplumsal faydadır. Yani uzun vadede e, toplumun daha az diyabet hastası olmasıdır. İşte, metabolik sendrom hastalıklarının daha az görülmesidir. İşte, e, bir takım tehlikeli hastalık sıklığında azalmadır. Ya da işte çocukların öğrenim başarısının, daha yukarı seviyelere e, tırmanmasıdır. Bunlar hepsi bir bileşik fayda doğuruyor desek yanlış olmaz. Evet, burada yani çok büyük bir asimetri de dikkati çekiyor. Bir kesim çok yoksul ve çocuklarına işte beslenme çantası bile hazırlayamıyor. Bir kesimde görüyoruz ki hani lüks tüketimi son derece üst perdeden yaşıyor. Yani burada da makas iyice açılıyor gibi geliyor. Beslenmede hı hı. de bu e, görülüyor. E, mesela e, hani Michel'in yıldızı alan alan restoranın birkaç ay e, şeyleri doluymuş. Rezervasyonları doluymuş. Hı hı hı. E, hani böyle de bir durum var. E, bir şey dediğin hani e, imkanı olan e, makas açılıyor dediğin kesimin de ne kadar sağlıklı beslendiği o da ayrı bir konu herhalde yani. Tabii tabii. Hani, o, o, o da tabii. Hani. Yani doğru beslenmeyi öğrenmek, sağlıklı beslenmeyi öğrenmek illa çok pahalı besin demek değil de tabii. o çok önemli bir konu yani. Onun da vurgulanması lazım ayrıca. <gülüyor> Sadece e, yoksul kesim değil varsalık kesimde çok iyi öğrenmesi lazım bildikleri zannetmiyorum. Kesinlikle. kesinlikle. Peki şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda e, bu sorun nasıl çözülür? E, evet. Beslenme desteği e, konusu beslenme çantası desteği konusu çok tartışılıyor bugün de. Evet. E, sen de bu projelerin merkezinde yer alıyorsun. Bilmiyorum müzik sonrası mı konuşalım çünkü uzun konuşalım istiyorum bu konuyu. Evet, evet. E, i̇sterseniz müzik sonrası hemen konuşmaya tamam. başlayalım beslenme desteği. Yani önemli bir konu çünkü. Tamam aşkım tamam. öyle yapalım. Bülent Hocam şimdi bu hafta iki önemli müzisyen yaşamını yitirmişti. Anılıyor yani günleri. Bir tanesi John Eaulde'yi Fransızların. Doğrusu isterseniz benim çok ilgimi çeken bir sanatçıydı. değildi. Ama bir baktım adam 40 50 yıl sahnelerde ve son konserinde atıyorum. 150 bin kişiye filan konser veriyor. Bu benim cahilliymiş herhalde. Neyse 5 Aralık günü John Eaulde'yi ee, dünyaya veda ettiği gün diyelim. Ee, ondan bir parça e, çalalım. İlk olarak e, John O'nun diye söylüyor Köşöten. Aralık 2022-95.0 çıkardığı biz önce sağlık programında konuğumuz e, yani dostumuz Bülent Çıklıyım. E, kendisi de, e, ülkemizdeki ve dünyadaki gıda krizini ve beslenme e, sorununu ve doğru beslenmeyi konuşuyoruz. Burada bitenleri ve Ayşegül bir yere geldi. Sonra müzik arası vermek istedim. Şimdi oradan devam ediyoruz. Evet. Ayşegül, Bu beslenme çantası desteğini bir konuşalım çocuklara. Ee, sence senin kafandaki projelerde veya tahayyülde Sence bu beslenme desteğini kamu mu vermeli yani devlet mi vermeli yerel yönetimler <gülüyor> mi biraz el atmalı bu işe belediyeler mi yoksa bilmiyorum bir dayanışma ağ mı öneriyorsun e, ne senin kafandaki? Ya e, aslına bakarsan bu saydıklarının tamamına ihtiyaç var diye düşünüyorum Ayşegül e ama e, tabii bir öncelik sıralamasında bu, bu devletin bir sorumluluğu rolü görevi çeşitli şekillerde. Adım. Peki hani devlet dediğimizde kimi kastediyoruz? Şimdi bir, bir önce istersen bir iki sayı vereyim ben. Onlar çünkü çok e, daha konuyu hani açıklayıcı kılacak. Şimdi e, ben şey demiştim Selim Hoca'yla e, konuyu, şey, konuyu açtığında. Hani önceki durumumuz da zaten çok hani parlak değildi. Mevcut durum, kriz demiştim ama nedir mesela önceki durum? Şimdi 2021 yılı son itibariyle Türkiye'de 23 milyon e, civarında çocuk var. Bu sayı bu yıl 24 milyona yaklaşmıştır desek yanlış olmaz. Ee, ve bu çocukların e, 6 milyonu e, 5 yaş altı çocuklar. E, bu çok yüksek bir rakam. Aslında Türkiye bir çocuk toplumu desek gerçekten yanlış olmaz. Ciddi bir genç nüfusu var, çocuk nüfusu var. E, şimdi geçmişe dönüp bir takım sağlık göstergelerine, beslenme göstergelerine baktığımızda işte Türkiye'deki çocukların yüzde altısında bir bodurluk sorunu olduğu, hani büyüme ve gelişmede bir gerileme olduğu yapılan tespitlerden biri. Beslenme açısından baktığımızda mesela demir anemisi, demir çok önemlidir hani büyümede, gelişmede, çocuğun başlık sisteminden tut. Fiziksel, zihinsel, çeşitli sağlık açısından kritik, önemli bir besleyici öyledir Yani çocuk... %40'ının aşağı yukarı demir anemisi içerisinde olduğu belirtiliyor ve Dünya Sağlık Örgütü hani bu %15'in üzerine çıktığında bir takım kamusal destek programları yapın hani aman bu meseleyi daha da büyümeden hani önlü kesin der. Dolayısıyla önceki durumda aslında çocukların hani özenli bir beslenme ya da kamusal destek içerisinde olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi içinde olduğunuz durum tabii bu sorunları daha da ağırlaştıracak yani yani Biraz önce dedik yani hayatın ilk bin günü işte ya da beş yaş çok kritik yani çocuk sağlığı beslenmesi. Çünkü orada e, sağlıksız beslenme, yetersiz dengesi ya da açlık yani açlığın da adına koymak lazım. Ülkemizde belli bir kesim var açlık çeken. E, doğruca fiziksel, zihinsel e, hasarlar ne yazık ki kalıcı. Yani aslında yaşamı damgalamış oluyor. Bütün bir ömre e, yayılan bir etkisi oluyor. Şimdi bu... Ee, bu mesele epeydir gündemde yani geçtiğimiz ilkbahardan beri özellikle e, okul çağı çocuklarındaki yani beslenme sorunları okula aç giden çocuklar işte öğretmen anlatımları çeşitli kurumların raporları örneğin eğitim girişimi reformunun kurumları ekmek ve gül inisiyatifinden aklıma gelen e, kurumlar olduğu söyle e, bir şekilde gündemindeydi ve e, tahminler Mesela eğitim reformu girişiminin iki yıl önce yaptığı bir tahmin var. Türkiye'deki zaten okula giden okul çağı çocukların yüzde kırk, bir besleme yetersizliği içerisinde olduğunu e, gösteriyor. Böyle bir tahmin var. Bunun daha da hani ağırlaştığı bir durumun içindeyiz şimdi. Çünkü e, Cumhuriyet tarihinde e, ben hani dönüp baktım bazı savaş, kıtlık dönemleri tamam hani çok, gerçekten çok böyle majör, büyük olaylar var. Ama öyle gıda fiyatlarının hani... 8-10 ay içerisinde 2 katıyla 4 katı arasında böyle hızlı ihmelendiği arttı bir dönem. Bilmiyorum hani ben tespit edemedim. Ee, bu ağır bir sorun. Çok ağır bir sorun. Dolayısıyla biz bunun yansımalarını önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Neden? Ee, hayatın ilk bin gününü konuşuyoruz. Onun bir yılı gitti zaten şu anda. Yani bu, bu sorun sorun destek yok ortada. Bir program yok. Bir kamusal destek programı yok. Ee, bu konuda e, meclise de çok Tartışma gündeme geldi. Ara ara tekrar tekrar geliyor hepimizin malumu ama özellikle okul çocuklarına bir öğün ücretsiz beslenme desteği sağlansın. Bunun sağlanmasına yönelik yasa değişik önerileri AKP MHP bloğunca hep reddedildi. Yani. Ne yazık ki böyle. Şimdi burada tabii biz niye bu meseleleri yerel yönetimler üzerinden daha çok konuşur olduk? Ortada. Çözmesi gereken yani doğrudan soruna müdahale etmesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile Sosyal İmmetler Bakanlığı gibi kurumların rolü yok. Yani bu kurumlar aslında şunu yapmalı bir ortak bir bakış açısıyla biz bu mesele en az müdahil oluruz. Bunun üzerinden bir şey kurgulamak gerekli. Kaldı ki e, sevgili arkadaşlar yani 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı okullara ücretsiz beslenme programını yürürlüğe sokmak üzere karar almıştı. Yani üzerinden iki yıl geçti. Ortada bir karar almasına rağmen ne yazık ki genedir bir çalışma yok. Ve biz ister istemez elde mevcut müdahale açısından elde mevcut tek kamu kurumu hüviyeti taşıyan yer belediyeler, yerel yönetimler kaldı. Ve oradan zaten bir tartışma yürüyor benim izlediğim kadarıyla. Çok sayıda yerel yönetimle de temas içerisindeyim. Ee, ağırlıklı olarak da muhalif belediyeler olduğunu belirtmek durumundayım. Ee, şimdi orada tabii yani yerel yönetimlerin imkanlarının sınırlı olduğu bir açık açıktır. Yani bu, bu, bu, bu sorunu çözmeye e, elbette güç yetmez. Ama ben şunu şiddetle öneriyorum. Yani bizim üzerimize doğru gelen özellikle çocukların yetersiz beslenmesi sorunu açısından üzerimize doğru gelen bir çığ gibi gelen bir Felaket e, var, halk sağlığı felaketi. Ve biz bunun önünü kesmek için elde mevcut bütün imkanları kullanmalıyız. Yani e, kamuoyu da harekete geçirmek için e, gündem oluşturmak durumundayız. Yerel yönetimleri harekete geçirmeliyiz. Bir takım dayanışma e, ağları örmeye yönelik çabalar yapmalıyız. Bu bu, bu çok açık. E, şimdi tabii yerel yönetimlerin geçmişten gelen tecrübeleri var. Yani... E, çok sayıda yerel belediye işte halk ekmek üretiyor mesela yani bu bildiğimiz bir şey. Onun yanı sıra tarımsal üretim yapan çiftçilere verilen bir takım destekler var işte. Kent park ve kent bahçeciliği üzerinden giden tartışmalar var. Yine belediyelerin sosyal hizmetler dairesinin işte yoksul ya da ihtiyaç içinde olan ailelere verdiği çeşitli hizmetler. Bunların hepsi tabii yapılan şeyler ama mutlak surette... Ben şunu hani çok yani çok e, öneriyorum. Mutlaka dikkate alınmasını çok arzuluyorum. Eee elde mevcut imkanları diğer kaynakları kısarak bu tarafa yöneltmek gerekiyor. Yapılabildiği ölçüde özellikle çocukları hani dikkate alan bir çerçevede. Peki orada hani ne yapılabilir? Yerel yönetim nelere dikkat etmeli? E, bir kere hani bu bu mesele sadece okullara bir besleme desteği üzerinden tartışılmalı elbette çok önemli ama bir de hani okula gitmeyen biraz önce bahsettik okul öncesi çağda çocuklar var <gülüyor> bir bakım verene muhtaç anne baba veya bir başka yetişkine muhtaç o çocuklar beş yaş altı çocuklar ve o dönemdeki beslenme çok kritik dolayısıyla hani bir ikili bakış geliştirmek lazım bir aile bazında nasıl yapacağız ihtiyaç içinde ailelerin tespiti ve destek iki okul çağı çocuklarına bu desteği nasıl yapacağız şimdi Aile bazında destek işte 6 milyon çocuk var ve bunların tabii ne kadarı böyle bir problemin içerisinde buna ilişkin bir tahmin yok bir kayıt yok elimizde ama kaydı oluşturmak mümkün nüfus istatistikleri sosyal hizmetler il müdürlüğü yine yerel yönetimlerin ilgili hani daireleri muhtarlıklar bir işbirliği yapıp bu soruna çok hızlı bir şekilde yanıt verebilir. Şimdi burada benim sahada rastladığım bazı sorunlar var. Mesela yerel yönetimler doğrudan hani işte sosyal hizmetler iyi müdürler bize hani ailelere söyleyin biz temas kuralım ve destek yapalım. Burada da öyle hukuki sorunlar var ki mesela kişisel bilgilerin paylaşılmasına yönelik bir takım sorunlar var ve bunu mesela aşmak problemi oluyor. Ya da mevcut kamu otoritesi, kamu idaresi siyasal iktidarın hani bu konudaki reddedici tutumundan ötürü ...pozisyon almakta güçlük çekiyor. Ama biz biz yani toplum olarak bunları çok hızlı bir şekilde aşmak zorundayız. Yani bu tartışma bu şekilde yürüyemez. İşte siyasal partilerin işte iktidar değişikliğini sağlaması mesela Bunlar önümüzdeki senenin sonuna doğru olacak şeylerden bahsediyoruz. Bir de program devreye sokmak bir sonraki sene bizim kaybedecek inanın, aylarımız yok. Yani çocuk sağlığı açısından bu mesele inanılmaz ölçüde kritik. Bakın Türkiye bir çocuk toplumu. Biz kamusal perspektifle her türlü çözümü tartışmak, gündeme almak, iktidarı da bu çözümlere yanaştırmak yapmaya zor yani yapmaya mecbur bırakmak zorundayız. Bu bu çok açık. Ee, e, öte taraftan yerel yönetimler şunu atlamamalı. Ben bunu bu temaslarımda hep dile getiriyorum. E, genellikle yapıl en yapılabilir şeyler bir aşevi, çeşitli belediyelerim var. Hani isim isim anıp şimdi bir şey yapmak istemiyorum. Çok sayıda belediye bir aşevi kuruyor, işte yemek desteği sağlıyor falan. Ama e, gıda üretimi, özellikle hani aşevlerinde her gün e, sıcak yemek çıkması çok titizlenmeyi gerektiren bir süreçtir. Gıda güvenliği açısından alınması gereken teknik hijyenik önlemlere çok dikkat etmek gerekir. Yani, e, kaş yapayım derken göz çıkarmayalım diyorum ben. Çünkü ala korusun yani bir toplu zehirlenme vakasından bütün bu tartışmaları başka bir eksene kaydırır. Buna çok dikkat etmek evet. zorunda. Ee, evet. Son hani şey söyleyeyim. Belki hani başka konular tartışarız üzerine. Bizim yani ülkemizde şu soruyu sormamız gerektiğini düşünüyorum. Yani neydi? Mesela eğitim, sağlık iki ana iki ana eksende. Buna e, e, elbette hani gıda tarım, onda katıyorum. ekoloji birlikte düşünüyorum. E, ama özellikle eğitimde ve sağlıkta yani çocukları odağa koyan bir politikamız yok. Amunsal politikamız yok. Yani görebildiğim, inceleyebildiğim kadarıyla parti programlarına baktığım kadarıyla çocuklar bir özne değil bu toplumun genel e, politik tasavvurunda, ırkış açısında. Ama burada çok ciddi bir e, kusur, bir insan hakları ihlali, ihmali değil, ihlalinin de, olduğunu düşünüyorum. Yarın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve bizim çocuk merkezli bir bakış açısına ihtiyacımız var toplumda. Sadece gıda güvenliği besleme alanında değil, ekoloji tartışmalarında da, toksik kimyasalların yolaştığı çeşitli sorunlarla ilgili de, halk sağlığı sorunlarında da, çocuk odaklı bir bakış açısına mutlaka ihtiyacımız var. Ee, sevgili dostlar, şey söyleyeyim, yani biz öyle bir toplumuz ki çocuklar üniversite sınavından çıktılar, şu kadar çocuk sıfır aldı ne büyük bir problemmiş bunu günlerce tartışan, ee, çocuklarda mesela çok ciddi bilişsel sorunlara yol açan ülkemizde milyonlarca çocuk etkileyen kurşun kirliliğini konuşmayan bir toplumuz. Bunu çok tuhaf ve garabet buluyorum gerçekten. Yani hani elbette akademik başarı önemsizdir, onu konuşmayam o bağlamda söylemiyorum ama ya yani çocuklar kurşuna maruz kalıyor ve yapılan değerlendirmeler e, milyonlarca çocuk yani 14 yaş altı 6 milyon 300 bin çocuğun kurşun maruziyeti açısından problemli bir noktada olduğunu gösteriyor. Daha problemli olan, yani kan kurşun seviyesi, işte Dünya Sağlık Örgütü'nün aman dikkat edin dediği noktanın neredeyse iki kat üzerinde olan çocuk sayısı 2.2 milyon. E yani kurşun çocuklar da çok ağır bir bilişsel e, nörolojik gelişimde gerilemeye yol açar. Kalıcıdır bu gerileme. Yani IQ'yu düşürür yani en basitinden hani anlaşılır söylemek gerekirse. E bunu, yani, hiç, bunu konuşmayan ama işte şu kadar çocuk sıfır puan almış eğitim eğitimin durumları tamamen çocukların akademik başarısına bu çocuğu aslında değersiz bir gözle bakmaktan farksız e, benim kana. önce zemine bakmak lazım yani çocuklar e, solundukları havadan yedikleri içtikleri gıdaya kadar kuşun maruziyetine ya da benzeri çeşitli toksik kimyasallar maruziyetine e, dikkat etmezsek. Yani tabii ki bilisnel açıdan bir gerileme olacaktır yani. yani bunun payını göz ardı etmek bana gerçekten çok tuhaf geliyor ee, ama çocuğun özne olmamasıyla çok ilgili kamusal hayatta bir şey sorabilir mi iki küçük ayrıntı bir tanesi gibi, 6 milyon çocuktan bahsetti neydi o 6 milyon uh, şeysi? Ee, hocam şöyle e, şimdi önceki yıl bir e, kapsamlı bir gözden geçirme çalışması yayınlandı Lancet dergisinde ben son birkaç yıldır bu nöro, nörolojik gelişimi bozan toksik kimyasalları size de daha önce de zaten programlar yapmıştık. Onları hani anlamaya çabalıyorum ve çocuklara etkisi bağlamında anlamaya çabalıyorum. İşte tarımda kullanılan çeşitli pestisitler de oradan nörolojik sistemde hasar yapıyor çocuklarda ya da hormonal sistemde. Yine ağır metaller kurşun en başta geliyor. Çocuklarda nörolojik sistemde ciddi bir gerilemeye yol açıyor. Şimdi hani ee, biz mesela testisitlerle ilgili kalan az çok bir e, kamusal bir bilgi var ama ağır metaller Türkiye'de bu kadar az tartışılıyor olması çok kritik buluyorum ee, kurşun bağışıdan kritik bir örnek çünkü Türkiye kurşun maruziyetini azaltmaya yönelik özellikle çocuklarda kurşun maruziyetini azaltmaya yönelik bir kamusal program uygulamayan ülkelerden biri dahası e, boya sanayinde Kurşun esaslı bileşiklerin kullanımından vazgeçmeyen ülkelerden birisiniz. boya deyince sadece e, duvar mı var aklımıza gelmesin evler. Her türlü nesne boyanıyor. Öyle düşünelim. E çocukların hani e, hekimlerin Orada. iyi bir şey e, maruziyetleri yetişkinlerden daha fazladır. İşte havadaki kurşun çocuklara en ağır zarar verir. İki yaş öncesi çocuklar dakikada iki katı fazla nefes alır yetişkinlerden. İşte üç yaş altı, beş yaş altı çocuklar yeryüzeyine yakın yaşarlar, el ağız yani nesneleri ağıza götürme alışkanlıkları fazladır vesaire. Yani kurşun maruziyeti onlarda daha keskin görülür, daha fazla görülür. E bir de hani biraz önce mesela bir istatistik veriden bahsetmiştim. Türkiye'de çocuk nüfusta demir anemisi yüzde ve demir eksikliği çocuklarda kurşun emilimini çoğaltır bağırsaklarda Yani bu gıdayla, suyla vesaireyle gelen yollarla. E öte taraftan ee, bir yetişkin çeşitli hani beslenme yoluyla bünyesine kurşun aldığında e, hocam aşağı yukarı %10'u emiliyor bağırsaklardan. beş yaş çocuklarda bunun %70'i emiliyor. Dolayısıyla çocuklar aslında genel olarak toksik kimyasallara çok daha e, şiddetli bir şekilde maruz kalınlar. Şimdi Lancet dergisi şöyle bir çalışma yapmış. Ee, bir çeşitli ülkelerde işte düşük gelir orta gelir grubu e, ülkelerde Kurşun maruziyeti çocuk uçuşağında nedir? Bu sorunun yanıtını bulmaya çabalamış. 14 yaş altı çocuklarda yapılan bir çalışma bu. Bu konuda yapılmış çeşitli tıbbi sağlık sorve çalışmalarını bir araya getirmişler ve bir tahmin yapmışlar. İstasyon bir tahmin. Türkiye'de kan kurşun seviyesi 5 mikrogramı aşan çocuk sayısı 100 militre kanda 6.3 milyon diyor çalışma kan kurşun seviyesi 10 mikrogramın üzerinde olan çocuk sayısı da 2.2 milyon olarak tahmin ediliyor. Şimdi tabii bunlar gerçekten bize alarma geçirmesi gereken rakamlar bir açıdan baktığımızda. Öte taraftan yani şunu da vurgulamak gerekli. Yani kan kurşun seviyesi 5 mikrogramın altındaysa çocuklar için iyi anlamı çıkmamalı. Dünya Sağlık Örgütü'nü bunu düşürün. üçe düşürün. ikiye düşürün. Mümkünse sporlayın diyor. Çünkü kurşun her düzeyde çocuklara zarar veriyor. Şimdi bizim Hocam böyle bir programımız yok. Tarım Bakanlığı'nın yiyecek içeceklerdeki e, kurşun seviyesini azaltma yönelik bir kamusal programı yoktur. Ö özellikle yoktur. Yani kalın kalın çizeyim. E, Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda kurşun tarama, çocuklardaki kurşun maruziyetini azaltma yönelik bir kamusal programı yoktur. Yani ili laflar edilir işte çocuk sağlığını korumak önemlidir, çocukları toksik kimyasallardan korumak önemlidir. Önemlidir de hani odağı şeyi koyduğumuzda işte kurşunu koyduğumuzda ne yapıyoruz sorusu olumlu yanıt vermek çok zor. Dolayısıyla hani bu meseleler bir de bütüncül meseleler yani kurşun sadece gıdalardan e, sulardan bulaşmıyor havadan da bulaşıyor. hava kirliliği çok ciddi bir sorun. Öte taraftan e, yani kurşun maruziyetini artıran bir takım gerçekten siyasal olarak anlamamızın çok zor olduğu kararlar var. Türkiye son beş yıldır çok ciddi şekilde Plastik çöpü ithal ediyor. Yani Avrupa Birliği'nin tehlikeli atık kategorisinde gördüğü çöpleri ülkeye sokuyoruz biz. Ve yakılıyor bu çöpler. Ya da e, boş sote alanlara dökülüyor. Şimdi bunun kurşun açısından önemi nedir? Avrupa Birliği 2015'te bir karar aldı. Ve plastik e, malzemelerdeki kurşun miktarını azaltmaya yönelik bir karar aldı. Yani... Arka planda da şu var, kurşun maruziyeti topluma ciddi zarar veriyor, bir halk sağlığı sorunudur, çocuk gelişiminde bir bozucu etkisi var. E biz e, plastik malzeme çok kullanılıyor haliyle, her ülkede neredeyse bir artan bir trend var. Ama kurşun plastik üretiminde, özellikle sert plastiklerin üretiminde kullanılan bir kimyasal maddedir. E, bu kimyasal maddenin nihayetinde ürettiği çöp, plastik, evsaf vesaire bir şekilde niteliğini yitirdiğinde, birçok kategorisine girdiğinde... Halil'e doğaya karışacaktır. Öyle ilginç çalışmalar var ki yakmak ya da geri dönüşümüne sokmak yüksek düzeyde kurşun içeren bu çöpleri, plastik çöplerini ne yazık ki bir işe yaramıyor. Yapılacak tek şey izole bir alan yaratıp orada depolamak ya da işte çevre regulasyonu, çocuk sağlığını koruma mevzuatı bizim gibi zayıf olan ülkelere göndermek. Türkiye 5-600 bin ton civarında sadece Avrupa Birliği'nden son 5 yılda ciddi şekilde plastik çöpü ithal eden bir ülkedir. Yani hani bu yollardan bir tanesi. İşte metaloloji, madencilik çok sayıda şey e, sayılabilir. Hani kurşun maruziyetini artıran. Bir sorun da biraz önce bu özellikle yerel yönetimlerden bahsederken hani bilgi isteniyor ama kişisel verilerin paylaşımı konusundaki çekinceler nedeniyle olmuyor dediğin tam olarak neydi o? Şimdi hocam bunu <gülüyor> Biz burada yani Antalya'daki belediye odağında hani yaşadığımız bir sorun. Ee, belediyenin tabii alanı o kadar geniş ki yani 500-600 bin civarında haneye hani. Şimdi bu hanelerin gerçekten hangisi ihtiyaç sahibidir gerçek anlamda? Tabii bunu tespit etmek lazım çünkü eldeki imkanlar e, e, geçti mi hani bütüne zaten hani ihtiyaç sahibi olan herkese. O, o herkesin içerisinde acaba ilk ulaşılması, önceliklendirilmesi gereken nedir? Mesela gerçekten yoksul ve hamilelik döneminde olan aileler birinci öncelik olmalı. Ondan sonra iki yaşa kadar olan aileler ikinci adım olmalı. Bunlar çok, e, hani diğerleri önemsizdir anlamında söylemiyorum ama amaç sağlığı korumaksa ilk elden, ilk halkada yer alan kesim orası olmalı doğal olarak. Şimdi burada tabii bu tespit nasıl yapılacak? Bu, bu çok zor. Evet. Ya çeşitli belediyelerin bu konuda çalışmaları da var ama hani mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir uzun yıllardır yaptığı bir çalışma var. İrin Ufaklı işte Adana Seyhan Belediyesi Selçuk isim anlıyorum ama bunlar sahada biraz temasları olan belediyeler. Şey evet. Konuştu şu soruya yanı bekliyor ama kime ulaşmalıyız? Hı. Yani Şimdi bu sorunun mesela Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yoksul güvencesiz destek sahibi, ihtiyacı olan aileleri ilgili kayıtlar var bu, bu, bu biliniyor ama mesela diyelim bir yerel yönetim ya bize hani bu bunu bildirin bu bilgiye ihtiyacımız var biz bir program dahilinde destek yapmak istiyoruz bir dilde veri paylaşımı kişisel verilerin paylaşımı yönelik şey yani kanun şimdi burada tabii hani e, ben hukuki bilgim yetmiyor buna ama hani bir yöntem oluşturulmalı diye düşünüyorum yani gene bu veriler elbette saklı tutulabilir ve o insanlara gene ulaşmanın bir yolu yordamı bulunabilir diye düşünüyorum. Açıkçası bir var e, e, gibi yani, geliyor. E, hakların korunması adına o denli birçok alanda o denli e, kurallar, yasalar getirildi ki, Hem de nasıl e, ki ya? bazı e, konularda yapılacak önemli, olumlu adımları da önüne tıkıyor. Çok haklısın. Eğer uygun görürseniz bir kısa müzik arası daha sonra son bölüme geçelim. Biraz bir şey diyecekten sonra konuşalım isterseniz soruları var. Bu kez Planet'ten dinleyeceğiz. Problem with it isimli parça seslend. Planet'ten dinledik ki Problem with it isimli parça seslendirdi. 9 Aralık 2022 95.0 açık radyoda. Bir sağlık programında konumuz bilançık. Bu programın son bölümünde bu önemli konuyu e, gıda güvenliğini ve e, beslenme sorunlarını konuşuyoruz. Gerçekten hayati bir konu. E, hocam bu Covid döneminde e, Brezilya'dan bir veri vardı. Çok çarpıcı benim düşünmediğim. Brezilya'da e, yoksul kesimin çocukları tek sıcak e, ve sağlıklı beslenmeyi öğleyin okullarında yedikleri söylenmeden <gülüyor> sağlıyorlarmış. İşte okullar kapatıp onlar yoksul kaldılar. Bu okullarda e, bir öğün sağlıklı beslenme gerçekten önemli, hayati bir konu. E, bütün sorunları halletmese bile gerçekten ciddi e, büyük bir adım olacaktır. Öneriniz çok önemli. Evet Ayşegül, son bölüme girdik. Dedik. Evet son bölüme girdik. Tabi e, bu işin bugün de konuşuyoruz. E, bir e, ayağda büyük bir ayağda e, tarım. Bu arada ben de tem de bir gözümle sosyal medyadan gelen mesajlara bakıyorum. Bir ayağda tarım bulun. E, burada niye e, eşleştirme yapılamıyor? Bir yanda yeterli beslenemeyen çocuklar bir tarafta da hani bu haberlere yansır biz e, izleriz. Böyle domateslerini filan e, Yola döken e, çiftçiler. Yani bu üreten çiftçiyle ihtiyacı olan bireyi, çocuğu neden buluşturamıyoruz? Yani burada buluşamamasının nedeni ne? Evet. Yani tabii yanıtı gerçekten kolay bir soru da değil bu Ayşegül. Ee, yani sistem Türkiye'deki değil. Yani genel olarak dünyadaki gıda üretim sistemi son 40-50 yıl 70'lerin ortalarından günümüze o kadar değiştir ve hani bir bir zanaat, bir beceri, e, kişisel geçimlik bir iş olmaktan çıkıp e, öyle bir metalaşma ve piyasalaşma sürecinin içerisine girdi ki e, yani bu işte yerel tohumların gaspı üzerinden konuşulabilir, su varlıklarının gaspı üzerinden konuşulabilir. Ormanlık alanların küçülmesi, ormansızlaşma üzerinden konuşulabilir ama genel ölçekte baktığımızda Hani kamu yararının gözetilmediği, işte bireylerin, özellikle yani şirketlerin e, önünün açıldığı, e, devletin hani bu sisteme öncülük ettiği bir süreci yaşadık biz. 40 yıl işte adına neoliberalizm deriz, başka bir şey deriz zaman. işin özü esası bu. Ee, şimdi burada tabii hani şöyle bir şey var, vaktimiz de az ve hani biraz da böyle e, o, nasıl diyeyim umut verici şeylerden de söz etmek istiyorum. Ben şöyle bir şeyi e, iddia ediyorum ve dile de getiriyorum. E, yani biz, biz toplumsal meseleler, mesela sen tarımdan söz ettin. E, tarım, sağlık, eğitim, ekolojik sorunlar, işte toksikirlik örneğin ekolojik, kritik bir sorun ve dünya genelinde çok önemli bir sorun. E, iklim değişikliği gene bir büyük majör sorun ve belki altında kalacağız yani onu da bilmiyoruz. Ama bu, bu meselelerin mesela hepsi, hepsi için bir toplumsal özne bulabilir miyim? Yani özneden kastım şu elbette insana değiyor. Hatta insanı bir, sadece insanı da özne olarak görmemek gerekir. Doğal hayattaki çok sayıda diğer canlı da bundan çok berbat bir şekilde etkileniyor. Ama hani biz, biz bizi harekete geçirecek. Yani çözüm odaklı bir bakışla harekete geçirecek bir ortak müşterek bir özne bulabilir miyim dediğimde çocuklar e, çok kritik bir şekilde bence ortaya çıkıyor. Çünkü bütün bu problem alanları yani sağlıksız gıda üretimi yani yaptığımız tarım, modern tarım, kitlesel, kimyasal tarım adı her neyse o büyük ölçüde tahribat yaratan tarım. Ee, topraksızlaşma, su varlıklarının kirlenmesi yani ekolojik zemini tahrip eden faaliyetler bütünü nihayetinde çocuk sağlığını bozan bir etki gösteriyor. Yani bu bozulma, yetersiz beslenme, açlık döngüsüyle de çıkabiliyor toksik kimyasallara maruz kalmanın yoğunlaşması artışı biçiminde de çıkıyor. Ama her ikisi de nihayetinde çocuk sağlığına çok kalıcı, e, damga vurucu şekilde, etkileyici bir şekilde zarar veriyor. Şimdi mesela Ayşegül şöyle bir şey düşünelim. Ya Türkiye'de tarımsal üretimin yüzde üçten azı yani genel üretim hacminin yüzde üçten azı sadece agroekolojik yani ekolojik bir perspektifle yapılan tarım ne kadar az. Yani oysa agroekoloji Bakın çok kıymetli bir tekniktir. Hani böyle tercihlerden bir tercih gibi tartışılmamalı. Ne Tarım Bakanlığı'nın ne Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir kamusal perspektifi yok. Siyasası yok. Önemi nerede? Agroekoloji ile sağlıklı gıda üretmek mümkündür. Toprağın yapısını, biyoçeşitliliğini onarmak mümkündür. İnsanlara daha nitelikli, daha kaliteli gıda üretmek mümkündür. Yani toksik kimyasal maruziyetini azaltmak mümkündür. Hani mesela çocuk sağlığına değen temel sorun alanlarının hepsine Agroekoloji üzerinde mesela kısmi bir yanıt oluşturmak mümkün. Öte taraftan hani yapılabilir mi bir şey bu? Hani öyle yapılması çok güç falan bir şeyden söz etmiyorum. Ee, Türkiye şöyle bir noktada, sadece Türkiye değil benzeri çok sayıda ülke için bunu söyleyebilirim. Ee, me mevcut tarımsal üretim tekniklerinin yol açtığı sorunları öteliyoruz. Yani... Susuzluk, sulak alanlardaki kirlenme, yaban hayatın tahribi, orman hastanışlar bunlar gıda güvencesinin altına oyan sorunlar. Yani bizi açlığa mahkum edecek sorunlardan söz ediyorum. E bunlar sanki bu günümüzün meselesi değilmiş de 20 yıl sonraki kuşağın meselesiymiş gibi düşünme eğilimindeyiz. Hayır yani tam da günümüzün meselesi. İşte böyle bir piyasaya angajı sistemi olduğu için bir anda tonla domates sokakları dökülüyor, öbür taraftan... E, domates ya da benzeri diğer gıdaları alamayan çok ciddi bir yoksul kesim var. Şimdi Türkiye'de şunu düşünmek durumundayız. Yani bir temel politika oluşturmak yani ama çocuk odaklı bir politikadan sonra yoksa bir sürü alanda temel politika var. Çocukları merkeze alan bir kamusal politikadan söylüyorum. Bunun çeşitli ayakları olmalı ya da bölümleri olmalı. İşte toksik kirliliği maruziyeti azaltmak bir mesela bir alan olmalı o politikanın içerisinde. Agroekoloji ve sağlıklı gıda üretimi bir başka alan olmalı. Yoksulluğu desteklemek, yoksulluğu gidermeye yönelik kamusal politikalar uygulamak bir başka başlık olmalı. Eğitimi düzeltmek bir başka. Çünkü bütün bu meseleler birbiriyle konuşan meseleler. Yani eğer bakış açımız biz çocuklara ne yapıyoruz? Yani bu soru odağında bu meselelere bakarsak agroekoloji de eğitimle konuşuyor. Eğitimdeki sorunlarla geliyor, yoksullukla konuşuyor. Hepsi birbiriyle konuşan, birbirine değen mesela, bir Büyük yap, uzun parçaları gibi böyle bir bütünlüklü bakışı göremiyorum ben. Yani işte biz kurşun maruziyetini sanki çok önemsiz bir minör sağlık sorumlulmuş. Eğitimle hiç ilgisi yokmuş gibi tartışıyoruz. Yani ortada bir tartışma da yok da yani. Olsaydı böyle bir şey olurdu herhalde diye düşünüyorum. Ya da çocukların işte dikkat eksikliği, hiber aktivite sendromu bir son hani orada... E, alanda, sosyal medyada, gündelik hayatta tartışma var. E, gıdalardaki katkı maddeleri, bir takım toksik kimyasalların etkileri, işte e, beslenmenin vücut mikrobiyatasında yol açtığı problemler. Yani bunlarla ilgisini konuşmuyoruz. Yani çok bireyselleştiren bir bakış var meseleleri. Ama bu bizim hani, sorunları sadece görmezlikten gelmemize, ötelememize yol açıyor. Yani... E, daha, daha geniş bir çerçeveden bakmak zorundayız. Yani disiplinler arası bir bakışla bakmak zorundayız. Elbette yani bunu yaparken yani bu sorunlara e, kamuoyunun da katılmasını sağlamak durumundayız. Bence burada da çok asli bir görev düşüyor. Yani kime düşüyor? işte bilim insanlarına, gazetecilere, e, bu alanda çalışan uzmanlara, sahadaki aktivistlere. Yani çünkü biz... Hep birbirimizle konuştuğumuz için bu sorunların çok görünür olduğunu falan düşünüyoruz. Hayır değil. Hep söylüyorum ben bu sorunlar görünmüyor Türkiye'de. Yani bakın bir tipik örnek vermiştim önceki bölümde. Biz nasıl olurdu yani çocukların eğitim başarısını bu kadar çizlik anneler, babalar, deliler, veri dernekleri eğitim konusunda yazan, çizenler bu kadar mesele yaparız da çocukların öğrenim başarısına bu kadar ağır bir şekilde e, zarar veren kurşun kirliliğini konuşmayız ya. Böyle bir toplum olur mu? Ya çocukların akademik başarısı nasıl olur da sağlık sorunlarının önüne geçer? Bilmiyorum hani bu mesela bir şey anlatıyor diye düşünüyorum bizim toplumu hakkında. Hani velhasıl daha bütünlüklü bir perspektiften bunlara bakmak zorundayız. Ve e, e, bu alanda kamuoyunun bu tartışmalara dahil olmasını sağlamak zorundayız. Yani bu, burada e, sorumluluk e, içinde olan herkese bence çok büyük rol düşüyor. Ve elbette Açık Radyo'nun bu konudaki payını da bir kez daha teşekkürle almış olayım yaptırdık alternatif yayınlarla. Gülent Hocam, bir kere hem çok önemli konulara değiniyorsunuz hem de o konulara çok boyutlu, çok farklı açılardan değiniyorsunuz. Çok kapsayıcı bir yaklaşımınız var. Yani ben hani kurşun sorunundan başlayıp bunun nedenlerini de çok geniş açıdan ve gerçek nedenlerine kadar uzanıyorsunuz. Onun için yaklaşımınız çok sağlıklı, çok çok öğretici oluyor. Ben her seferinde e, kendi adıma konuşayım. Çok şey öğreniyorum sizin programlarınızla, sizinle beraber yaptığınız programlardan. Eminim Açık Radyo dinleyicileri de e, çok takdir ederek ve çok öğrenerek dinlemişlerdir. Ama e, çok da katılıyorum bu konuya Ayşegül de programın başına değindi. Hani bu bilim insanlığının belki de bir... Ana görevlerinden, işlevlerinden bir tanesi öğrendiklerini, bildiklerini paylaşmak ve e, gerekli konularda uyarılarda bulunmak. E, galiba programın sonuna geldik. Bilmiyorum Ayşe'nin sorun var mı senin? Hayır, bir, daha evet, e, doğrusu e, Bülent'ten çok aydınlandık. E, sorularım şimdilik e, bitti ama dilerim şu beslenme desteği ve aile bazındaki destek hayata geçer. Sonuçlarını konuşabileceğimiz hani daha umutlu evet. bir program da yaparız diye düşünüyorum. Yani, ben de teşekkür ederim hani bu imkanı verdiğiniz için katkılarınıza da birlikte hani yaparız. Bir de yani sosyal bilim alanı şüphesiz hani bu, bu bize fen bilimleri üzerinden, tıp, sağlık üzerinden konuşuyoruz ama Türkiye'de çeşitli kurumların çok desteği var. Önceki hafta Gıda Mühendisler Odası'nda İstanbul Şubesi'nde bu sorunu biz ele aldığımız bir panel e, gerçekleştirdik. Orada eğitim Reformu e, girişiminden Özgen Hanım vardı. Özgen Uran'ın. Onu da hani burada e, tekrar sevgili almış olayım. E, bu politikaların çok çeşitli bakış açılarından da irdelenmesi gerekiyor hocam. Mesela şimdi biz burada beslenme desteği diyoruz ama e, Özgen Hanım dile getirdiği bir sosyal bilimci olarak çok kıymetli noktalar var. Yani nasıl yapacağız bunu? Yani mesela ailelerde bir damgalanmaya yol açmadan, e, o yoksulluğun altını kalın kalın çizmeden, mümkünse onların da rızasını ve katkısını alarak evet. yani konuşulması gereken şüphesiz çok başka evet, noktalar evet, var. Hani evet. Onlar da hani o incelik noktalarına da dikkat etmek gerektiğini e, belirtip e, noktalaya. Peki İbrahim Hocam, bir şey soracağım. Futbollarınız var mı? Futbol, ben izlemeyi severim hocam. <gülüyor> Oynayamıyorum Peki. ama artık. Peki, o zaman Ayşe Gülsen'in de hoşgörü nasıl <gülüyor> öyle diyeyim. Bu Dünya Kupası e, işte, sürmek olan Dünya Kupası ile ilgili bir parçayla programı bitirelim. Şimdi, e, bir e, grup Reje Dream diye e, Frans grubu la Coupe à la Maison Kupayı Eve Getirin parçasını çalmışlar. Ama bu arada Batı e, Sosyal medyasında da komik bir durum var. Şimdi bu Dünya Kupası'nda elenen takımları e, dizmişler. Almanya, Belçika, Kamerun, Danimarka, Ekvator, A, B, C, D, E harfleri gitti. Bundan sonra her F yani Fransa elenecek gibi böyle biliyorlar <gülüyor> e, <gülüyor> ve dal geçiyorlar. Ama bu VJ Dream e, e, grubu diyelim. Ramonel Cupala, Maison isimli koyu eve getirip parçası bizim. Veda parçamız olsun. Hocam tekrar tekrar teşekkürler. Ben teşekkür evet. ederim. Çok sağ olun hocam. Ne demek? Sağ olun. Bu için, bilgileriniz ve bu bilgileri aktarma yönteminiz için gerçekten sağ olun. İki varsınız. Çok teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları. Çok, Çok İyi merkez. yayınlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler.